ses iyi değil mi? Müşrikler ise bütün bu hususlarda Yüce İslam peygamberine muhalefet etmektedirler. Allah razı olsun. Kimi cehaletinden kimi ehli tevhide inadından illa da şirk yoluna gitmektedirler. Tabi onların bu muhalefeti tevhid ehline değil kardeşlerim. Ancak kendilerine zarar vermektedir. Ölmüşlere tazim sebebiyle şirke düşenler bilhassa halk tabakasından daha büyük bir çoğunluk teşkil etmektedir. Seçkin zümreye ve okumuş kısmına gelince kardeşlerim bunlar bu huzusta daha ziyade sabiliğin tesiri altında kalmaktadır. Onlara göre güya bu alemde müessir ve müdebbir olan yıldızlardır. Avam tabakası ölmüşlerin ruhlarının tasarrufuna inanırken bu güya okumuş çağdaşlar da yıldızların tesir ve tasarrufuna inanmaktadırlar. Bunun için yıldızlar adına tapınaklar ve bu tapınaklara ait vakıflar bakıcı ve hizmetçiler koymuşlardır buraları ziyaret edip adaklar sunarlar gerek yeni gerek eski bu gibi inanış ve davranışlar dünyamızdan hiç eksik olmamıştır Allah bizim böyle belalara düşmekten bizleri beri buyursun kardeşlerim yani bu çok eskilerden beri vardır mesela İspihan'daki bir dağda yıldızlara tapınmak için yapılmış böyle tapınak vardır bunu meclisi Kralları icat etmiş ve burasını bir ateşgede haline getirip tapınak yapmıştır sana'daki 3 tapınak da bu cümledendir bunlar rühre yıldız adına yapılmış ve bu tapınakların tahrifi Osman bin Affan'a nasip olmuştur Allah kendisinden razı olsun bugünse hangi gazeteyi alırsanız alın bazı istisnalar hariç burçlar, kova burçları falınız bugün şöyle diyor falınız ise böyle diyor, gününüz şöyle geçecek yakında şöyle olacak birçok yazıları insanlar belki gazetede ilk aradıkları yer oluyor. Evet. Fergane şehrindeki güneş adına yapılan ve güneşe tapılan tapınaklarda da bu cümledendir kardeşlerim bunu vaktiyle meclisi krallarından kabus yaptırmıştı tahribi ise mutasıma kısmet olmuştur Allah kendisinden razı olsun bu nevi şirke düşkünlük göstermekte en ileri milletin Hint milleti olduğunu söyleyebiliriz kardeşlerim Yahya bin Bişir'in verdiği bilgiye göre Hint dinini kuran adam onların Brahman dedikleri kişidir Brahman onlar için sayısız denilecek kadar putlar koymuş putlarla dolu tapınaklar yaptırmış Hinduların en büyük tapınağı ve putu Sint diyarında bulunan ve adına mültan denilen yerdedir buradaki putun adı da Heyyulani Ekber'dir çünkü onu kendi zihinlerine göre en büyük Heyyula suretinde yapmışlardı çünkü onu bu şehir meşhur Haçsat zamanında Müslümanlar tarafından fethedildi. Müslümanlar bunu tahrip etmek istedikleri zaman Hindular dediler ki eğer buna dokunmaz isen senelik olarak burada toplanan malın üçte birini size veririz. Durum o zamanın hükümdarı Melik bin Mervan'a arz edildi. O da bu puthanıya dokunulmaması hakkında emir verdi ve dokunulmadı hindular buraya çok uzak yerlerden ta bin fersahlık mesafelerde ziyarete gelir haç yapar gelen ziyaretçiler yanlarında mutlaka para getirip oraya bırakırlar getirdikleri paranın yüz dirhem ile 10 bin dirhem arasında olması mecburiyeti vardı bundan az da olmaz çok da olmazdı getirilen bu paralar oradaki büyük bir sandık içine bırakılır. Sonra buradaki put tavaf edilir. Ziyaret mevsimi bitip herkes ülkesine döndüğü zaman burada biriken paralar taksim edilir. Üçte biri Müslümanlara. Üçte biri tapınağa. Üçte biri de bu şehrin ihtiyaçlarına sarf edilirdi. Evet. Şeytan aldattımı, mı neler oluyor değil mi? Hadi onlar ona tapıyordu. Bizim günümüzde neler yok ki kardeşlerim. Evet. Bu mezhebin, Brahmanizmin aslı müşrik sabiliye dayanmaktadır. Bu müşrik sabiler ise Hz. İbrahim'in kavmindendirler. Hz. İbrahim bunlarla mücadele ve münazaralar yapmış, takip ettikleri yolun bir şirk yolu olduğunu bildirmiş, kendilerini bu yoldan kurtarmak için çok çalışmıştır. Onları hem ilim ve hüccet bakımından susturmuş, hem de kendi eliyle putları kırıp tahrip eylemiştir. Onlar da onu ateşte yakmaya kalkmışlardır. Kardeşlerim, sabilik mezhebi dünyada çok eski bir mezheptir. Ve bu mezhep bir takım taife ve zümrelere ayrılmaktadır. Her zümrenin kendine göre tapındıkları ve tapınış şekilleri bulunmaktadır. Burada bunlardan bazılarını zikredelim. Güneş'e tapan sabiler bunlar güneşin meleklerden bir melek olduğunu ve bunun için güneşin aklı ve ruhu olduğunu kabul ederler. İnançlarına göre güneş hem ay ve diğer yıldızlardaki nurun aslıdır. Hem aşağıdaki güneş altındaki bütün varlıkların aslıdır. Onlara göre güneş bu varlıkların manikidir. Bunun için tazime secde ve ibadet edilmeye dua edip sığınılmaya layık olan bir varlıktır. Evet. Aynen Süleyman'ın kıssasını hatırlayacak olursanız kardeşlerim. Fethit kuşu ne diyor? Belkıs'ın kavmine gittiğinde vallahi diyor şeytan hepsini aldatmış. Hepsini Allah güneşe secde ederken buldum diyor. Evet kardeşlerim. Allah Resulü'nü sallat ve Güneşin ucu doğuda göründüğü zaman o iyice meydana çıkıncaya kadar namazı bırakın. Batıda bir ucun battığı zamanda o iyice batıncaya kadar namazı terk edin. Güneşin doğduğu ve battığı zamanlarda namaz kılmayın. Çünkü o ancak şeytanın iki boynuzu arasında doğar diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Rabbim razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin.